Ölmeye yatmak, Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar 1. Adalet Ağaoğlu, 1929'da Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi, DTC Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi, 1950. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. Kuruluşundan sonra TRT'de çeşitli görevlerde bulundu, 1951-1970. TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'ndan kurumun özertliğine el konulması sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığı 1970'ten sonra başka, başka hiçbir işle paylaşmadan sürdürdü. Radyo ve sahne oyunlarını, romanları, öykü, anı, deneme kitapları ve günlükleri izledi. Bu çalışmalarında toplumumuzdaki değişim ve dönüşümlere duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Değişimler konusunda edebiyatın yapısal durumu bakım bakımından da Arayışçı davranarak kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. Evlilik öncesi soyadı Sümer'dir. Oyun Bir pi piyes yazalım. 1953 oynanmış basılmamış. Yaşamak 1955-1956 Radyo oyunu yayınlanmış basılmamış. Evcilik oyunu 1964 Tombala 1967 Çatıdaki çatlak ve sınırlarda 1969 2 oyun 3 oyun Bir kahramanın ölümü Çıkış, Kozalar 1973, Kendini Yazan Şarkı, 1976, Çok Uzak, Fazla Yakın, 1991, Duvar Öyküsü, 1992, Fikrimin İnce Gülü, Oyun, 1996, Radyo Oyunları, Çağımızın Tellalı, 2011, Roman, Dar Zamanlar üçlü, Üçlemesi, Ölmeye Yatmak, 1973, Fikrimin İnce Gülü, 1976, Bir Düğün Gecesi, 1979, Yaz Sonu 1980 35 Kişi 1984 Hayır 1987 Ruh Üşümesi 1991 Oda Romanı Romantik Bir Viyana Yazı 1993 Dert Dinleme Uzmanı 2014 Öykü Yüksek Gerilim 1974 Sessizliğin iki Sesi 1978 Hadi Gidelim 1982 Hayata Savunma Biçimleri 1997 Anı Anlatı Göç Temizliği 1985, Anı Roman, Gece Hayatın, Rüya Kabus Anlatıları 1991, Damla Damla Günler 1, 2, 3, 2007, Duvarların Dışında Dokümantar 2013, Deneme, Geçerken 1987, Karşılaşmalar 1986, Karşılaşmalar 1993, Başka Karşılaşmalar 1996, Öyle da Böyle Karşılaşmalar 2002, Yeni Karşılaşmalar 2011 Seçmeler Adalet Ağaoğlu Okurunun Yazarı Hazırlayan Sefa Kaplan 1993-2006 Nehir Söyleşi Adalet Ağaoğlu Kitabı Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın Feridun Andaç 2001 Mektup Mektuplaşmalar Adalet Ağaoğlu ile Mehmet Baydur arasında mektuplaşmalar 2005 Yayına Hazırlama Güner Sümer Toplu Eserleri 1-2 Cilt 1983-1983 Ayrıca basılı olan ve olmayan çevirileri vardır. Ödülleri 3 Oyun 1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü Yüksek Gerilim 1975 Said Faik Hikaye Armağanı Bir Düğün Gecesi 1979 Sedat Simavi Vakfı ve Edebiyat Ödülü 1980 Orhan Kemal Roman Armağanı 1980 Madaralı Roman Ödülü Çok Uzak Çok Fazla Yakın 1992 Türkiye İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü Tiyatro Romantik Bir Viyana Yazı 1997 Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü 1995 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Edebiyat Büyük Ödülü YKY Afife Jale Tiyatro Ödülü 2014 Ünvanlar Tüyap Onur Yazarı 1994 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı 1998 ABD OSU Ohio State University Humane Letters Edebiyat Fahri Doktora Unvanı 1998 Sempozyum. Adalet Ağaoğlu 85 yaşında sempozyumu. Everest yayınları Bilgi Üniversitesi 2014. Adalet Ağaoğlu. Ölmeye yatmak. 1. Saat 07.22. Asansörle tam 16 kat çıktık. 16. katta indik. Bana odayı gösterecek oğlanın peşinden yürüyorum. Kısa bir koridor geçti. Bir odanın önünde durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı. İçeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarısını göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Banyo kapısını açtı. Oranın da lambalarını yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim. Gitti. O çıkınca kapıyı hemen kilitledim. Bütün ışıkları söndürdüm. Çay çabuk soyundum. Köşedeki yatağı açtım, çırılçıplak içine girdim, ölmeye yattım. Bakmadım ama saat yedi, yedi buçuk falandır. Aşağıda otele kaydımı yapan delikanlıdan duydum sanıyorum. Çantamı odanın bir köşesine fırlatmıştım. İçinde bir buçuk paket sigara, bir çapmak, kırmızı kaplı bir not defteri, güneş ve okuma gözlüklerim, bir kalem, yarım simit, dibine ermiş ruj tüpü, bozuk para cüzdanım ve kapalı bir zarf içinde beş bin lira var. Beş bin lira o zarfın içinde yalnız değil. Üç dört satırlık bir nokla birlik. Birkaç saat önce paranın yanı sıra o zarfa kapattığım notta ne demiş olduğumu anımsıyorum. Anımsamaya da çalışmıyorum. Sadece böyle bir iş yapmış olmama şimdi gülesim geliyor. Ama denecek son, son şeyin eşiğinde de ciddi olmayı beceriyorum. Ölüm bazen o denli çabuk gelmiyor. Ölümle savaşmak gerekiyor. Gülünecek en uygun anda gülmeyi kasıklarıma hapsedişim bundandır belki. Ölmeye yatarken Ölümle savaşmak gerekeceğini düşünmemiştim. Doğdu gün ışıkları ülkünün. Sümerbank keteni, bordo renk perde, okul sahnesini tam örtmüyordu. Hademe Cemal, müsamerede perdecilik edecek. Elinde ipi az çekiyor. Perde aralığı hiç kapanmıyor. Bütün korkusu da, ya hiç açılmazsa? Günlerdir bütün işi bunu prova etmek. İpi usulca geliyor, bırakıyor. Yeniden geliyor, bırakıyor. Perdenin gerisinde çocuklar itişip kakışıyorlardı. Toz, yağ, sirke, sidik ve bir totu karışımı bir koku. Okulun her günkü alışılmış kokusunun, kokusunun az daha yoğunu. Kekremsi ama yıllar geçtiğinde de hala duyulabilen, duyulmasından tat alınabilen bir koku. Bazı zamanlar insanın kendi kokusunu sevmesi gibi bir şey. Baş öğretmen eski bir Ermeni evinden bozma okulun ikinci kat koridorunu geçti. Ahşap duvar delinerek sahneye bir kapı açılmıştı. O kapanın önünde durdu. Baş öğretmeni ilkin bahçede yüzünü yıkamaktan dönen Namuk gördü. Koşup sahne içine haber vermek istedi. Ama baş öğretmenin önüne geçemedi. Duvar boyunca kıyın kıyın yanaştı. Soluğu kesildi. Baş öğretmen Namık'ı yengeç yürüyüşü içinde gördü. ''Ne dolaşıp duruyorsunuz hala ortalıkta? Beni rezil mi edeceksiniz?'' diye bağırdı. O hızla sahnenin koridora açılan tek kapısından içeri daldı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar öğretmeni Dündar Bey sahnede çocuklara son öğütlerini veriyordu. Unutmayın, koro biterken yani ilelebet derken ikiye ayrılacaksınız. Bir, üç, beş, yedi, dokuzlar bir yana, iki, dört, altı, sekiz ve onlar bir yana. Siz ayrılınca aradaki bu pencere görünecek. İyi ayrılın. Yoksa her şey bozulur. Ulu önderimize de çok büyük saygısızlık olur. Tamam mı? Anladınız mı? Kanter içindeydi. Çocuklara uzun uzun baktı. Haykırdı. Ali! Ali beni mahvettin. Toparlacık fırsa, fırça saçlı bir çocuk titredi. Ellerini hazır ola koydu. Başına bir susmut bekledi. Hani senin kara papyonun kahrolmayası? Hani nerede? Lastiği koptu öğretmenim, kopu verdi. Kara kıl dokumadan soluk siyah, uzun siyah kısa pantolonunun cebinden beyaz nastiye dikilmiş kelebek biçimli bir kumaş parçası çıkardı. Papyona benzetilmeye çalışılmış bu kara nesneyi evin ambarında kuyruğundan yakaladığı bir fare gibi tutuyordu. Çocuklar birbirlerini dürtük gülüşüyorlardı. Dündar Bey evinde demir maşa ile öndülediği saçlarını sıvazladı. Sınıfına göre yaşı en büyük, en iri kız öğrenciye döndü. Semiha gel buraya. Şunun lastiğini dik. Ekle. Koş. Acele edin. Saat geldi. Semiha iğne iplik bulmak için korkunç bir telaşa düştü. Bu arada Namık'ın kafasına da iki yumruk indirdi. Öğretmen Dündar öğütlerini sürdürüyordu. Koro bitti. Siz yavaş yavaş ikiye ayrıldınız. Siz yavaş yavaş ikiye ayrılınca büyük atamız çıktı. Ulu atamız üstümüze bir güneş doğmuş gibi yüzünü gösterirken koro bitiyor. Atamız gidiyor. Atamız gitti. Hemen polkaya başlıyorsunuz. Erkekler damlarının önünde eğiliyorlar. Damlarını alıyorlar falan. Derken polka bitince rondoya başlıyorsunuz. Ha Aysel rondayı oynarken kazık gibi durma. Rahat ol. ''Sen de hasip. Kapının önünde çember çevirmiyorsun. Ronda oynuyorsun. Kafanı da ayet okur gibi sallama. Camide değilsin. Uygarlık bir, kaynağı bir okulun sahnesindesin. Uçkurunu topla kerata. Ronda bitince mesleklere geçiyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı?'' Baş öğretmenin sahne içinde olduğunu o sırada gördü. Savcının kızı Sevil de gruptan ayrılıp bir kibrit sandığının ardından uzul, usulca süzülerek kendini baş gösterdi. Baş öğretmen ellerini arkasına kenetlemiş, sabırsızca ortalıktaki dağınıklığa bakıyordu. Kolları kısa, soluk, çizgili ceketi, çizgili dokuma gömleği, bol kısa paça, göbeğine dar gelen pantolonuna, çocuk kakası rengindeki kundurularına rağmen bir baş öğretmenden çok bir cami hocasını andırıyordu. Ama o tarihte bir baş öğretmen olarak da fazla yadırganmıyordu. Hayır, hiç hem de. Latin harfleriyle adını yazmayı beceren, azıcık daha değişimlere karşı yumuşak başlı davranan her orta yaşlı kimse, bir ilçe ilkokuluna baş öğretmen olabilirdi. Baş öğretmenin kırmızı toparlak yüzü ağda yaptırılmış gibi parlıyorsa, bu da hafızlığında önüne pek fazla konulmamış olmasındandır herhalde. Çocuklar toptan hazır ola geçmişlerdi. Öğretmen dünler onları elinin tersiyle bir adım geri itti. ''Buyurun baş öğretmenin buyurun.'' Ben de çocuklara son öğütlerimi veriyordum. Mal müdürü bir vazo gönderecekti. ''Hala gelmedi. Ben diyorum ki.'' Baş öğretmen tombul ellerini havaya kaldırdı. Öğretmen Dündar'a sözünü kesti. Vazoda olmayı varsın canım. Kıyamet kopmaz ya. Burası merkez hükümeti değil. Nihayet bir ilçe okulu. Elimizden geleni yaptık. Vazo üstünde fazla durmayı verin. Gerisi tıkır tıkır gitsin ben razıyım. Çekilen bunca sıkıntıya değsin bari. Öldük canım. Çocukların arasında bir parmak kalktı. Kaymakamın oğlu Aydın en şıkları yüreklilikle bağırdı. Aysel, Aysel saçlarını örmemiş ama öğretmenim. Bütün maçlar Aysel'e döndü. Kızın sarıya yakın kumran saçları ta beline kadar dökülüyordu. Sıtmadan sarı yüzü hemen kiraz, alına hemen kiraz alına döndü. Belinden aşağı bir ter indi. Baş öğretmen kaşlarını iyice çattı. Öğretmen Dündar'a can sıkıntısıyla baktı. Gördünüz mü işte? Daha saç saç meselesi bile öğretmen Dündar'ın içini öfke bürüdü. Aysel'den çok kaymakamın oğluna kızıyordu. Bu oğlan da ikide bir, birini gammazlar. Pis şımarık. Bıktım bu kendini beğenmiş Meret'ten. Ama neme gerek? Her şeyi yine tas tamam işte. Bütünü siyah kısa pantolonunu ipek beyaz gömleği, sahici siyah papyon kravatı, beyaz çorapları, siyah rugan iskarpinleri, güzelce kolonyal alıp taranmış saçları. Koro içinde, polka ve ronda içinde verdiği modelden daha güzel her bir şeyi. ''Sana teşekkür ederim, aydın oğlum. Evet, hepimiz birbirimizi gözden geçirmeliyiz. Bir eksiğimiz var mı, yok mu görmeliyiz. Artık son dakikalarımız bu.'' Birden Aysel'e döndü. ''Size saçlar gergince taranacak, derlenip toplanacak demedim mi?'' Bütün çocuklar hep bir ağızdan dedeniz öğretmeniyim diye bağırınca baş öğretmenin önünde aklanan öğretmen Dündar da senin saçlarını ülkere havale edip sızlanmaya başladı. Günlerdir her bir şeyi tek tek anlattım bunları efendim ama suç çocuklarda değil ki analarında babalarında asıl bütün evleri tek tek dolaştım biliyorsunuz tek tek yine de ellerini çaresizlikle iki yana açtı içini çekti. Buna da şükür baş öğretmen düşündü Dündar öğretmen şükretmekte haklıydı. ''Doğrusu iyi kötü, yine bir şeyler hazırlamıştı işte.'' ''Birinci ve ikinci sınıflar öğretmeni henüz çok yeni, çok da genç olduğu için yük kendisine, en çok da dündar öğretmene düşmüştü.'' ''Ama o da fazla büyüttü işi canım.'' ''Koro peki, meslekler iyi, türküler pek güzel, ergenekon destanı pekala mükemmel.'' E polka da ne diyedir etti bunca?'' ''Merkezden gelin emirde batıya pencere açılması isteniyordu.'' ''İyi ya işte, savcının kızı keman çalacak.'' Kız öğrenciler erkek öğrencilerle birlikte çiçekler ve böcekleri oynayacaklar. Polka ile gerekli miydi? Polkada oğlanlar kızlara sarılacaklar, el ele tutuşacaklar. Evet, belki batıya daha geniş bir pencere açılmış olacak. Ama bütün kasaba halkı da ayağa kalktı. Çocuklarını okuldan geri almak isteyenler bile çıktı. Baksana körenler kızına müsamereye girmemesi için sonuna kadar direndi. Şimdi yol, yolda gördü mü başını çeviriyor bana. Sağda solda da keraneci diyesiymiş. Gevur hoca adı bitti, şimdi de bu. Kaymakamdan çekinmeselerdi, bunca yıllık hemşirelerimle neredeyse toptan aram açılacaktı canım. Şu iş bir bizse hayırlısıyla. Derken kendine acıdı baş öğretmen. Ülker'in küçücük ellerinden saçlarını ören Aysel'e acıdı. ''Aa kızım, niye şu iş evinde annene yaptırmadın?'' dedi. Kızcağız utkundu, Sıtmalı karnını Ülker'in arkasına sakladı. ''Babam anneme kızdı da baş öğretmenim. Annem de ''Ben karışmam artık, ne olursa olsun.'' dedi. ''Ben de geç kalıyordum. Annem de ağlıyordu sonra.'' Kendisi de sessizce ağlamaya başladı. Ülker'in arkasına iyice gizlendi. Gözleriyle Semiha'yı aradı. Ondan yardım bekledi. Çocukların çoğunun durumu bu. Daha çok yerli halk kızlarının. Dündar öğretmen farkında. Here ya içinden bir ölü çıkmış ya kapısına kırmızı bir fener asılmış gibi. Çocukların sızıldığı damarları, karı kocaların artan günlük kavgaları hep aynı nedenle. Okulda ilk müsamere, ilk mezuniyet müsameresi. Geç bile kaldı bu okul. Bu yılda olmasaydı öğretmen Dündar karalar bağlayacaktı. Beceriksiz, yenik, ülkeye sırt çevirmiş olacaktı. Ondan sonra saf dışı duyar kendini. Boşlukta sallanır kalır. Merkezi hükümete bir çağırsalar, kimsenin yüzüne bakmaya surat kalmaz. Baş öğretmeni zorlayışları bundan. Kulağının dibinde arı gibi vızıldayışları. Polkayı kabul ettirmek için artık bir seferinde atam, atam, büyük atam diye hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Ağlayışı içten. Baş öğretmen ''Herkes geldi, çabuk olun bari'' dedi. Sesi bu kez hoşgörülü, yumuşak. Okulun sıraları yan yana dizilmiş. Bazı öğrencilerin babaları, anaları, ısım akrabaları, fetürlü kasketli, başörtülü, sıkma başlı yerlerine oturmuşlardı. Bazıları erkeklerden bazıları başlarını açmaya yakıl etmişler. Yaşlı kadınlar damalı ört örtüleriyle yüzlerini kapatıyorlar. İçlerinden 10 kez Allah'ım sen günah yazma diye yakarıp dua ederek üç kere bağırlarına tükürüyorlar. Erkek kadın um umum bir yerde ilk bulunmuşları. Yine de baş öğretmen akıl etmiş. İlk sıralar sandalyeler gerisinde yerli halktan erkeklere ayrı, kadınlara ayrı yerler açılmış, ayırtmış. Seyirciler arasında sadece iki kadın başlarına tavus kuşu tüyleriyle süslü şapkalar giymişlerdi. Biri kaymakamın karısı, öteri, öteki savcının savcınınki. Jandarma komutanı yalnızdı. İlçeye yeni atanmış olduğu için karısını, çocuklarını getirtememişti henüz. Eşraf Bey sınaftan Şakir Ağa, Koca Torik, Katip Osman, Emin Efendi hepsi tavus kuşu tüylü kadınlarla birlikte okul sıralarının önüne dizilmiş sandalyelerde oturuyorlardı. Kaymakam en önde, hasır bir koltukta. Sağında savcı, solunda jandarma kumandanı. Yanında boş bir sandalye. Doktorun yeri. Sonra sırasıyla mal müdürü, tahrirat katibi yani ilçenin deyimiyle taharet katibi. Doktor bekardır. Sarı saçlarını parlatarak her yere geç gelmeyi, kendisini henüz bir hastadan dönüyor göstermeyi ve böylece herkesten daha ülkücü olduğunu belirtmeyi sever. Her şeyin durup oturduğu en uygun bir saatte içeri girecektir. Beyaz gömleğinin açık yakası ceketinin üstüne devrilmiş olarak. Bütün başlar ona dönecektir. Otuzunu geçip de hala evlenememiş bulunan ablası, seyirciler arasında, tavus kuşu tüylü kadınların yanında, şifon eşhar başında, bir kendini beğenmeyle yerinden kımıldanacaktır. Giderek bu ve buna benzer gizli şeylerde olacaktır işte. Sünnet düğünlerinde çalan bando bir iki bum sonra istiklal marşına başladı. Çocuklar sünnet düğünlerinin bando seçtiğinde perde gerisinden ağır ağır korkma sövmez bu şafaklarda yüzen diye başlayınca önce jandarma kumandanı başında kokartlı şapkası ayağa kalkıp dimdik selam durdu. Ötekiler onu izleyip ayağa kalktılar. Ancak başörtülü kadınlardan hemen hepsi utanarak yerlerinde kaldılar. Onları da macuncu zühtü dürterek kaldırdı. İstiklal marşı bir cenaze marşı ağırlığıyla bitti. Herkes yerine oturdu. Perdenin gerisinden tik tik tik bir değnek sesi işitildi. Sonra dündar öğretmenin alçak sesi. Dikkat! Bir, iki, üç. Ardında çocuklar, kimi biraz önden, kimi biraz geriden ama yine de hep bir ağızdan. Yurdun tan yerinde doğdu gün ışıkları, ülkününe başladılar. Kendileri henüz görünmüyorlardı. Ama sünnet düğünlerinin bandosu sarı pirinçten kocaman bombardlarıyla sahneyi bir türlü tam örtemeyen borda keten perdenin bir ucundan görünebiliyordu. Koro, ''Hayda karanlıklar savaşı var, atıl ileri, Türkten ulu yok bir millet, Türkiye açık şan yolu, ışık yolu, cumhuriyet.'' diye bitirdikten sonra hemen bir başka marşa geçti. Bu kez de perde gerisindeki seslerde nefes nefese bir koşudur baş başlamıştı. ''Volga, volga, volga, volga, arkadaşlar çıktık yola.'' Zaferimiz şen olsun, gönüller neşe dolsun. Hayda da hayda, hayda da hayda. Arkadaşlar çıktık yola. Derken bordo keten perdenin ardında bir kıpırdanma. Sonra bir sessizlik. Bir ara öğretmen Dündar'ın maşalanmış saçları perdenin aralığından püskürdü. Bir kolu birini itti. Öteki kolu aralık perdeyi birleştirdi. Yeni bir sessizlik. Perdenin alt ucu da kısa kalmıştı. Bu yüzden öğretmen Dündar'ın oradan oraya koşan kahverengi beyaz babuçları izlenebiliyordu. Çocukların sarı, siyah, lastik, kösele, potin, kundura, eski, yeni birbirini tutmaz pabuçları da. Ali ise çarıklarının içine içlemeli uzun tiftik çoraplar giymiş. Köyden eşekle onun mez mezuniyet müsameresini görmeye ve gece Ali'yi köye götürmeye gelen amcaoğlu seyirciler arasında. En geriden bile çocuğu hemen tanıdı. Kendi kendine bir tuhaf güldü. Azıcık da yüreği çarptı. Baş sahneden artık perdenin açılacağı bu en önemli, en önemli anda ayrıldı. Ayaklarının ucuna basa basa geldi. Jandarma kumandanının yanına oturdu. Jandarma kumandanı onun sırtını okşadı ve birden çocukların sesi inceli kalınlı, önlü arkalı yeniden yükseldi. Bando eşliğinde bir ayin söyler gibi söylüyorlardı. Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini. Sümerbank keteni perde ağır ağır açıldı. Tam da açılamadan takılıp kaldı. Tüh, battık. Oldu mu olanlar? Hademe Cemal can havliyle ipi salladı. Perde az daha açıldı. Dört buçuk sıra olmuş çocukların bir bölümü göründü. Çocuklar sağdan soldan ortadakileri sıkıştırıyor, uçta kalanlarda görünmek istiyorlardı. Bu itişip kakışma arasında yine de koroyu sürdürdüler. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Gönülleri el verdiğince ortada bir boşluk bırakarak ikiye ayrıldılar. Sahnenin arka duvarındaki dört köşe bir delikten bir pencere Atatürk'ün yüzü göründü. Hademe Cemal ipe yeniden asıldı. Perdenin bir yanı açıldı, öteki kanadın ipi koptu. Yine de başarılmıştı işte. 8 ile on dört yaş arasında otuz kadar çocuk, sahnede sıraya dizilmiş, iki grup halinde duruyorlardı. Yürekleri sünnet düğünlerinin bandosundaki davul gibi güm güm kurarak. Oğlanlar uzunlu kısalı, açıklı koyulu, siyah pantolonlar, ipekliden, satenden, dokuma, beze değişen beyaz gömlekler giymişlerdi. Boyunlarına gerçek ve gerçeğe benzer birer siyah papyon. Kızların üstünde de açıklı koyulu, uzunlu kısalı, askılı kara önlükler. İçlerinde renkleri kar beyazından krem rengine değişen bluzlar vardı. Bluz yakalarının altına kara kıldan bükülmüş, bağcıktan tut, ipek kurdeleye kadar varan fiyonklar. Hepsi bando eşliğinde ''İlelebet, muhafaza ve müdafaa et derlerken ortadan geliş, gelişi güzel bölündüklerinde sahnenin arka duvarı seyircilere vermişti ya... Asıl görünen bu ahşap arka duvarda sonradan açılmış dört köşe küçük bir pencereydi. Atatürk'ün Türk gençliğine seslenişi sürerken öğretmen Dündar da sahne gerisinde dört köşe deliğin dibinde diz çökmüş, çerçeveli bir Atatürk portresini yavaş yavaş bu delikten yukarı itiyordu. Bu kez öncülüğü kaymakam yaptı. Alkışa başladı. Onun alkışını jandarma kumandarının, savcının, baş öğretmenin, ardından tavus kuşu tüylü bayanların ve geride oturanlardan bazılarının alkışları izledi. Başları örtülü birkaç kadın avuçlarını birbirlerine yapıştırdılar. Ama ses çıkmadı. Macuncu zühtü arkada, ayakta, en son ve en uzun alkışladı. Doktor da biriyen sarı saçlarıyla sıra girdi içeri. Son alkışlardan biraz parsa topladığı için jandarma kumandanı ona tebessüm altında gizli bir öfke duydu. Baş öğretmen yerinden kalktı. Doktoru önceden ayrılmış yerine buyur etti. Perdenin yeniden kapanması gerekiyordu. Fakat sağ kanadın ipi koptuğu için bu iş pek de kolay olmayacaktı. Dündar öğretmen sahne gerisindeki yerinden koşup geldi. Hademe Cemile işaret etti. Kendilerini gizleyip elle çektiler perdeyi. Birkaç çocuk da onlara yardım etti. Pantolonlarındaki çengelli iğnelerden ikisiyle perdeyle birleştirildi. Dündar öğretmen de sol uçtan perdenin önüne çıktı. Hala ulu önderi bir güneş gibi üstlerine doğurtup kendi ağzından konuşturmuş olmanın heyecanı içindeydi. Kemikli yüzünün bütün damarları dışarı fırlamış halde söze başladı. Sayın, sevgide, saygıdeğer ve yüce misafirlerimiz... Medeni veliler, değerli ilçe erkanımız, önce hoş geldiniz deriz. Okulumuza şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Elindeki kağıtta bu kısmı sonunda şiddetli ve sürekli alkışlar diye yazmıştı. Bekledi, birkaç alkış oldu. Fakat sürekli değildi, ne de şiddetli. Kimse onun her gün büyük bir dikkatle ulus gazetesi okuma, okumakta olmasının etkisini ayırt edemezdi. Kendi kendine azıcık bozuldu, sonra konuşmasını sürdürdü. Büyüğümüz, Sayın Başöğretmenimiz sizlere okulumuz adına hoş geldiniz demek görevini bana vermişlerdir. Kendilerine huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Bu konuşmayı az daha önce yapmamız gerekirdi. Fakat Ulu Önderimiz Yüce Atatürk'ümüzden önce söz almak istemedik. Başımızda o varken ilk söz bize düşmezdi. Bu kez ön sıralardan şiddetli bir alkış koptu. Öğretmen dünler korkunç heyecanlandı. Bir süre bekledi. Ceketinin yakasını düzeltti. Öksürdü ve yeniden söze başladı. Okulumuz, büyüklerimizin izinde aylardır bu büyük, bu manalı güne hazırlandı. İlk mezunlarımızı verdiğimiz şu günlerde, 3. ve 4. sınıftaki arkadaşlarının da katılmasıyla, İrfan ordumuzda yerlerini almış bulunan öğrencilerimizle sizlere bu müsamereyi hazırladık. Biz, bu müsamereyi, Cumhuriyetimizin 13. ve 14. yıl dönümlerinde de yapmayı çok istemiştik. Geçirdiğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarımızda yapalım dedik. Kısmet bugüneymiş. Bundan ötürü de hepimiz mutluyuz. Ülkemizin Aydınlar Ordusu'na ilk erlerimizi kattığımız bu sevindirici günü kutlamak için elimizden geleni yaptık. Sizlerin yardımlarınızı da burada şükran ve minnetle anmayı bir borç ve görev biliriz. Aşağıdan birkaç Estağfurullah mırıltısı işitildi. Bize bu gecenin hazırlanmasında güç veren, azim veren Sayın Kaymakamımıza, bizi her an teşvik eden Sayın Jandarma Kumandanımıza, bize Yüce Atatürk'ümüzün az önce iftiharla sunduğumuz değerli portrelerini, dairelerini duvarından indirerek ödünç veren, çünkü bula önderimizin okulumuzda resimleri bu kadar büyük değildi, üzülerek söyleyeyim. Müdde-i Umumumuz Beyefendi'ye, bize dispansender iğne aleti ve beyaz gömlek veren ülkücü genç doktorumuza, sahnemizin perdesinin kumaşını bağışlayan Tüccardan Şakir Bey'e, bize terazi veren Talat Efendi'ye, bize çuval veren yine Şakir Bey'e, bize krapon kağıdını taksitle veren Emin Efendi'ye ve çocuklarına bu müsamereye çıkmak için izin veren bilimum sayın velilere şükranlarımızı sunarken, kusurlarımız olursa bağışlamanızı şimdiden ve baş öğretmenimiz babamız Hüdayi Bey adına hepinizden rica ve istirham ederim. Baş öğretmenimizin biz öğretmen ve öğrencilerine karşı gösterdikleri anlayış, yardım, sevgi ve baba şefkatinden dolayı burada huzurlarınızda kendilerini hep birlikte alkışlamamızı, Dündar öğretmen sözünü bitirmeden baş öğretmen yerinden kalkmıştı. Gözleri solanmıştı. Öğretmen Dündar hemen alkışlara öncülük ederken baş öğretmen de önü, arkayı selamladı. Yine oturdu. Savcı arkasını sıvazladı. Kaymakamla jandarma kumandanı ve doktor eğilip elini sıktılar. Baş öğretmen hıçkıraç ağlamak üzereyken Dündar öğretmen perdeyi tutan çengelli iğneleri çözdü. Selamlar vererek geri geri gitti. Çocukları önce yeniden bir dizdi. Sonra birbirinin üstüne itti ve pencere deliği altındaki gizli yerine döndü. Çocuklar yine sünnet düğünlerinin bando seçtiğinde Polka'ya başladılar. Onu Ronda izledi. Birkaç memur çocuğundan gayri hemen hemen hepsi Polka ve rondonun adını bile bu müsameleden ötürü duymuşlardı. Kız ve erkek öğrenciler ilk kez birbirlerine değeceklerdi. Ama onca provaya karşın değemiyorlardı. Adımları birbirine karışıyordu. Sarılmak gerektiğinde birbirlerinden birer metre uzakta duruyorlardı. Bu bile erkek ve kız çocuklar arasında birinin de kendini dereye atıp boğulmasıyla sonuçlanan büyük aşklara yol açacaktı. Emin Efendi'nin karısı Katip Osman'ın kine gizlice kuru üzümle ceviz verirken çocuklar krepon kağıdından kanatlarla yapraklar takılmış olarak çiçekler, böcekler ve kelebekler tablosuna başladılar. Aysel Sarı benekli kanatlarıyla böcekler ve çiçekler içinde kelebekti. Böcekler hepe olan çocuklarından. Ağustos böceği, arı, karınca, çekirge, sinek ve kocaman kapkara bir bok böceği. Bu sonuncu Hasip Hafız Bilal'in oğlu. Okula geç başlamıştı. Şimdi bitirirken de 14 yaşını dolduruyordu. Kur'an'ı ezbere bilir, ablasının çeyizine de gizli gizli kanaviçe işler, dantel örer. Babası Ronda ve Polka'ya katılmasına izin vermemiştir. Sadece kara bir kılıf içinde, sahnede bok böceği olmasına hayır diyememiştir. Seyirciler tarafından kimin oğlu olduğu bilinmeyecek sanmış, bunda da yanılmıştır. Çünkü çocuklar çoktan bütün ilçeye yaymışlardı Hasip'in sahnedeki görevini. Ama şimdi kara kılıfın içinde utançtan ağladığını, işte bunu bir Hasip kendisi bilecekti selin dışında bütün öteki kızlar çiçek olmuşlardı. Lale, gül, menekşe, papatya falan. Böcekler hoplayıp zıplayıp vızıldayarak çiçekler üstüne konuyor, diplerini eşeliyor, kemiriyor, kokluyorlar. Kelebek ise özgür, hep kanat çırpıp o çiçekten bu çiçeğe konuyor. <gülüyor> Gösterilmek istenen buydu. Evet. Ama bu tabloda da önüne geçilmez yanlışlıklar oldu. Bir seferinde papatya kalkıp kelebeğin üstüne kondu. Buğur bu böceği lalenin üstüne konmuş gibi yapacağı yerde arıya kendini sokturdu. Ne de olsa renkli bir tabloydu. Seyredenlerin hoşuna gitti. Gül olan, savcının kızı Sevil, kelebeğin bir kanadını mı kırdıysa da loruna hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği için hoşgörüyle karşılandı. Krepon kağıdından kanatlar, petaller, yapraklar yer yer sökülüp dökülürken Hademe Cemal, öğretmen Dündar'ın ta gerilerden yankıyan ÇEK seslenişiyle koştu. Eliyle perdeyi çekti. İki kanadı birleştirip çengelli iğneyle iğneledi. Seyirciler arasındaki eşraf ve esnaf babalar, Polko ve Ronda ile kirlenen namuslarını örtbas etmek için durmadan öksürüyor, kafalardaki bütün sıkıcı düşünceleri kovalamak için gerekli gereksiz gülüyorlardı. Medeni olmak buyurulmuştu. Eh ne yapsın, onlar da medeni olmuşlardı işte. Suç kendilerinde değildi. Aysel, annesiyle babasını müsamereye gelmediklerini, gelmediklerine şimdi için için seviniyordu. Önce baş öğretmenine ve dündar öğretmenine karşı çok utanmıştı. Hatta kendini biraz da öksüz duymuştu. Ama şu anda özellikle babasının orada bulunmayışına seviniyordu işte. Çünkü arı olan kaymakamın oğlu Aydın bal almak üzere menekşeye konacağı yerde kelebek olan kendi belinden tutuvermişti yanlışlıkla. Üstelik de şaşkınlıktan dudaklarını Aysel'in yanağına kondurup cız diye sokmuştu onu. Sahnede, dershanede artık o yağ, sirke, bitotu ve sidik karışımı kokunun en ağırından kokuyordu. Macun cüzühtü arkadan bir pencere açtıysa da bu kokudan rahatsız falan olduğundan değildi. Kaymakamla doktor ve savcının üst üste içtikleri sigaraların dumanından sahne gerilerdeki geriler, gerilerdekilere buz bulanık görünüyordu. Pencere açılınca bu kez de müsamereyi seyre giremeyip de akasyaların üstünden içeri girmeye çalışan çocukların gürültüsü yakınmalara yol açtı. Doktorun kız kardeşi örneğin, Pence kapa pencere kapansındı, kapanmasındı derken dündar öğretmen perdeyi araladı. Sahnenin önünde savaştan çıkmış gibi pes perişan durdu ve... ''Şimdi efendim sizlere meslekler adlı temsilimizi sunuyoruz.'' dedi. Sesi çatladı, utanarak eliyle ağzını örttü, gülmeye çalıştı ve öksürdü. ''Bu piyesi baştan sona nacizane bendeniz yazdım. Edebiyata yazı yazmaya biraz merakım vardır da içimden gele gele severek, heyecanlanarak yazdım.'' Böyle bir mevzu buldum. İstedim ki çocuklarımız İrfan yuvası okullarından, daha yüksek okullarından birer şerefli meslek sahibi olarak çıkmadan önce hayatta her mesleğin ne olduğunu, kendilerine bekleyen türlü fedakarlık ve vefakarlıkları bilsinler. Her mesleğin çilesini de, sevincini de öğrensinler. Atamızın çizdiği yolda şerefli vatanımıza, yararlı birer insan olmak için mesleklerini buna göre seçsinler. Buna göre yılmadan, usanmadan, bu güzel, bu eşsiz vatan için çalışsınlar. Gerekirse uğrunda ölsünler. Sözleri bitmişti. Fakat eliyle kavuşturduğu perdeyi bir süre bırakmadı. Çocuklar üstlerini de değişecek, meslek kostümlerini giyineceklerdi. Bunun için birinci ve ikinci sınıflar öğretmeni Ziya'ya güveniyordu. Kendisi hazırdı, Dündar öğretmenin. Oyunda yine öğretmen olacaktı. Ülkücü bir öğretmen. Geceler boyu bekar odasında, yatağında, helada, sofrada, kendi kendine tekrarladığı ama hiçbir fırsatta kimselere söyleyemediği ne kadar düşüncesi, ne kadar sözü varsa hepsini bu akşam söyleyecekti işte. Büyük memurlar, kasaba halkının ileri gelenleri, öğretmenlerinin ne olduğunu görecek, ne düşündüğünü duyacaklardı en sonunda. İyi bir yazar olduğunu da öğreneceklerdi. Hele bir sözü vardı. Bir gün öğretmen de ölür. Ama ardından binlerce ve binlerce kişi de yaşar o. Bir alev, sönmez bir ateş gibi ilim meşalesini nesilden nesile devreder. Bunları yobaz bir hocadan başına taş giyip ölürken söyleyecek. Acele etmek gerek. Seyircilere baktı. Bana beş dakika izin. Sizi bekletiyoruz. ''Artık kusura bakmayın.'' dedi. Perdenin arkasına geçti. Hademe Cemal'e bağırdı. ''Tutsana şunu. Dokuz elim yok ya.'' Perdenin iki ucunu Cemal'e bırakmak istiyordu. Hademe Cemal güçlüyü anlamıştı. Fakat perdeyi tutayım derken seyircilere vermekten çok korkuyordu. ''Nasıl ettim?'' demeyecek. Perdeyi çekmek için nasıl attım kendimi ortaya yere? Düşünemedim. Bütün kalabalığın beni gördüğünü anlayıverince aklım başımdan gitti. ''Aman öğretmenim kurban olayım. Ben sahneye çıkmada, çıkmadım ömrümde. Yüzümün derisi yere geçti.'' O şaşkınlıkta bir de kaynımla göz göze gelmeyeyim mi? Maskar olduk canım. Darandelinin oğlu kumpanyacı olmaz demezler mi? Tutsana be adam. Hademe Cemal'in eli ayağını dolandı. Öne çıkacağına büsbütün geriledi. Ah biri fırlasa da perdeyi dündar öğretmenin elinden kapı verse. Kimse çıkmadı. Cemal de perdenin bir kanadına sarındı ucundan. Usul usul yanaştı. Sahnede görevli çocuklar kendi dertlerine düşmüşlerdi. İşçinin tulumunun düğmesi kopmuştu. Karakayak köyünden Ali'nin yabası sahneye sığmıyordu. Doktorun gömleği ise ortalarda yoktu. Ertürk dispansırdan getirilen bir enjektörü eline, eline almıştı. Tansiyon aletini de boynuna atmıştı ama gömleksiz kalmıştı. Biri namuk çalmıştır diye fısıldadı. Ali bunu diyenin sırtına bir yumruk indirdi. Atgazi köyünden namuk olandan habersiz Talat Efendi'nin dükkanından getirtilen teraziyle ortada dolaşıyordu. Boyu küçük geliyor, terazinin kefeleri yere değiyordu. Kaymakamın oğlu, üstünde yerleri süpüren, kırmızı saten yakalı siyah bir avukat jübbesi, yakılmış şişe mantarıyla çizilen bıyıkları, kurumlu kurumla geziniyor, adalet mülkün temelidir, söz milletindir, tümcelerini yineleyip ezberliyordu. Yine her şey tamam olan bir o, bir de savcının kızı. Sevil fırfırlı pembe tafta elbisesi, başına çiçeklerden yapılma bir taç, elinde keman, tırnakları ojeli, dudaklar rujlu, ortada sabırsızlanıp duruyordu. Oyunda viyonelis olacak bir konser salonunda konser vermesi öngörülmüştü. Ah canım, nasıl düşmüştü gerçek bir konser salonu yerine bu bataklığa. Üstelik bir yengesi de Almanken, Almanya'da. En güç durumda olan da Aysel. O, kentli bir memur hanımı canlandıracaktı. Dündar öğretmen, kaymakamla savcı hanımlarının da yardımıyla Aysel'in canlandıracağı mesleğe en uygun olarak şöyle giyinmesini düşünmüştü. İpekliden modaya göre dikilmiş bir rob. Omuzlarında yakası kürklü bir manto, başında modaya uygun bir şapka, elinde hanım çantası, ipekli çoraplar ve ökçeli ayakkabılar. Aysel'in babası Salim Efendi, Kurtuluş Savaşı'nda İsmet Paşa'yı Ankara'ya götüren jandarmalardan biri olmakla yakın zamana dek övünmüşse de artık bunu unutmuş gibidir. Hele bu müsamere işini hiç güner yüzle karşılamamıştır. Kasabanın yerlisidir. Çarşı başında, içinde bir totundan urgana, tencere tavadan kalem kağıda, zencefil ve makaraya, pazenden bal mumuna kadar her şeyin satıldığı küçük bir dükkana sahibidir. Kızını gönül rızasıyla sokmadığı bir işe, cebinden para harcamaya, Dükkanın sağ duvarındaki birkaç top Şam ipeklisinden iki metre kesmeye yanaşmamıştır. Karısı da kızının gözyaşlarına dayanamayıp sandığında Ayşen'in çeyizi için sakladığı Bursa ipeklisi açık filizi bir kumaşı ister istemez ortaya çıkarmıştır. Bir yıldır Balıkesir'de ortaokulda okuyan oğlu İlhan'a duyduğu hasreti kızını sevindirerek dindirmeye çalışmıştır. Oğlu İlhan'ı bir ortaokula göndermek Salim Efendi'nin belki de son İsmet başacılığıdır. Nath Aysel'in annesi, komşusu, komşusu Zekiye ile el ele verdi. İleride kızım evlendikten sonra da giyer düşüncesiyle filizi ipekli kumaşı, yandan drapeli, dar uzun kollu, sivri yakalı, yakasının ucuna da bir çiçek konduracak biçimde diktiler. Terzi olmadıkları için bitki dikiş kursundan getirdikleri modele çok benzetemediler. Yine de kumaşın bütün elden çıkmamış olduğuna inandılar. Aysel'e yakası kürtlü bir manto bulunamamıştı bulunan Ertürk'ünün ilesi Zişan Hanım'ın gelinliğinden kalma parlak siyah kadife bir mantoydu. Ama Zişan Hanım o sıralar 1.70 boyunda 92 kilo ağırlığındaymış. İşte bu pürtüklü kadife manto Aysel'in üstünde bütün hoşgörülere karşı direndiği için yeniden bohçalanıp Zişan Hanım'ın sandığına kalktı. Memur hanımlarının kabul günlerine orta ve ortanın alt esnaf karıları da gidebilseydi belki Aysel'e manto için uygun bir yol bulunurdu. Memur hanımları öğretmen Dündar'a akıl vermekle yetinmişler, sonra da Aysel'i unutup gitmişlerdi. Onların da fırfırlı elbiseler, avukat cübbeleri, beyaz gömlekler, siyah pantolonlar dikecek çocukları vardı. Bütün bu nedenlerle Aysel'in kentli memure giysisi çok dar olanaklarla tam tamamlandı. Ebe Nuri Nisa başlarından uçuca birbirlerine eklenmiş iki til tilkisini getirip verdi. Öğretmen Dündar da yakası kürklü bir mantonun yerini bu tilkilerin almasına ses çıkaracak zamanı bulamadı. Aysel'in tiftikten örülmüş bir başlığı vardı. Annesi yine Zekiye ile bir olup bu başlığı kurdelelerle ve tavus kuşu tüyler, tüyleri yerine horoz telekleriyle süsledi. Filiz yeşili bursa ipeklisi, elbisenin yakasına da iğne oyası bir buke çiçek yerleştirdi. Asıl büyük güçlük çocuğun giyeceği ökçeli ayakkabılardaydı. Aysel'in ayakları annesinin düğünden düğüne giydiği uçları yılan derisi beyaz iskarpinlerini ancak yarısına kadar doldurabiliyordu. Üstelik kızcağız, sivri okçeler üstünde hiç duramıyordu. Evde yapılan iki deneme de iskarpinlerin belinden kırılmasıyla sonuçlanmıştı. Annesi o zaman baş kaldırdı artık. Salim Efendi'den gizli yapılan bütün hazırlıklar canına tak demişti. Bıktım senin okulundan da müsahmerenden de. Öf, git başımdan. Meslekler sahnesinde Aysel'in ayaklarında yine de beli kırık bu, topu, bu, ayakla, bu ayakkabılar vardı işte. Yürürken ayanda durabilsin diye içleri bezle doldurulmuş, ipek çorapların üstüne de kalın yün kısa çoraplar giydirilmişti. Aysel'in kendi memuresi böyle oldu. Ali'nin elindeki yaba neredeyse Semiha'nın gözünü çıkarıyordu. Dündar öğretmen, Efendimiz rolü için yabalı bir prov yapamadığına üzüldü. Ali'ye, yabayı bırak, sadece şu orakla şu eybeyi al bari dedi. Ama sıram gelince samanı neyle savuracağım öğretmenim? Saman savurma. Heybeden bir şeyler çıkarıp yiyormuş gibi yap. Es ey rüzgar, es şarkımı söylemeyecek miyim? Çok yorulmuş ve terlemiş gibi yaparsın. Öyle söylersin. Serinlemek istiyormuş gibi. E ama öğretmenim, es ey rüzgar, es, savur samanı, sen bize nefes hasat zamanı. Başındayım bak ekinim ben. İşim duracak. Sen de esmezsen demeyecek miyim? Seyircilerin de dündar öğretmenin de sabırlarına sonu gelmişti. Ali'yi bir yana itti öğretmen. ''Nasıl yaparsan yap.'' dedi. Yener'in tulumunu iğnenemeye, Ertürk'ün Ertürk uçkurunu toplamaya koştu. O sırada elinde terazisiyle ortalıkta dolaşmakta olan Namık'a çarptı. Terazi büyük bir şangırtıyla çocuğun elinden düştü. Öğretmen Dündar da oğlanın kulak tozuna bir to tokat yap patlattı. ''Bu, Ziya'nın da hiçbir şey yararı yok canım. İçinden gelmiyor bir kez. İçinden gelse yine de el verebilirdi bana. Şuna bak şuna. Memur masası üstünde gemeci fenerinin içi ne?'' Gemici feneri 19 Mayıs 1919 sahnesi için be kardeşim. Son, en son. İnsan bunu da mı düşünemez? Kendiliğinden bir şey yaptığı yok bunun. Eh, kendiliğinden bir şey yapmak için insanın bağrında mülkünün ateşi almanı. Ülkünün. Meslekler tablosu iyi kötü oynandı. En önemlisi dündar öğretmen kendi tiradını eksiksiz söyledi. Çok alkışlandı. Bu bile her şeye değerdi program gece saat 10'a doğru çocukların yine sünnet mandosu eşliğinde söyledikleri 10. yıl marşı ile son buldu. Çok şükür. Çok şeyler başarılmıştı. Çok şeyler de başarılamamıştı. Ama dünden öğretmen de elbet çocuklar da her savaştan açık alana çıkıldığına ta yürekler ta yürekten inanmışlardı ya. Nasıl olsa ne olsa Türküz, Cumhuriyetiz, göğsümüz tunç siperi. 2 Saat 07.28 Derse gitmeyeceğim. Habersiz derse gitmeyişim sekreteri şaşırtır. Dersimin olduğu saatte çocukları koridorda dolaşırken görür. Aysel Hanım gelmedi derler. Sevinirler. Parklara çıkarlar. Kantinde otururlar. Ölmüş olduğum kimsenin aklına gelmez. Sekreter belki eve telefon eder. Sonra daha sonraki günler ne olur? Hiç öğrenemeyeceğim nasıl olsa. Burada yatıyorum işte. Ölümün tamamlanmasını bekliyorum. Yeni bir kuşak doğuyor. Bizim çocukluğumuz için öyle denirdi. Böyle doğumun ayrı bir sorumluluğu vardır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, ilk görev. Nedir bir ilk görev? Size verilen, sizin de gücünüzü ölçmeden yüklendiğiniz bir sorumluluk. O da gittikçe ısınıyor. Perdelerin gerisi de gün vurmuş olmalı. Saat kaç acaba? Sekiz, dokuz, belki de on. Sabaha karşı doğru Küçük Esat'taydın. Sabaha doğru Küçük Esat'taydın. Küçük Esat'ın bütün sokaklarına dolaştın. Dedeman sinemasının üstünde kocaman iki afiş gördün. Biri zor yıllar. Öteki de benimle dalga geçmeye. Sonra bir apartman adı gördüm. Şencan apartmanı. Yapı sahibi bu adı nasıl koymuştur acaba apartmanına? Bir akşam yemeğinde bütün aile toplanmıştır. Bu miras hakkı olan herkes bir şeyler söylemiştir. Anne adı Uğur olsun demiştir. Kızı beğenmemiştir. Yuva olsun demiştir. Yuva apartmanı. Küçük olan babasının dizine sıçramış. Şimşek demiştir. Baba baba şimşek koyalım adını. Anne tiksintiyle bağırmıştır. Olmaz. At ya da köpek adı gibi bir şey. istemem. Küçük olan babasının dizinde hoplamıştır. Şimşek baba, şimşek. Duvarlar taze boya kokuyordur. Babanın ya da annenin tansiyonu yoksa en üst kata yerleşmişlerdir. Kimsenin tepelerinden halı silkmesine ve gürültü etmesine izin vermemek için. Yeni eşyalar satın almışlardır. Kiracılarını sonra soruştura seçmişlerdir. Yaşayışlarına dikkat kesilmişlerdir. Apartmanın adını siyah mermer üstüne mi yazdıralım yoksa ışıklı cam üstüne mi diye tartışmışlardır. Apartman adı ve adın yazılacağı levha gece saatlerini doldurmuştur. Baktı ki baba her kafadan bir ses çıkıyor, kestirip atmıştır. Adı Emek olsun. Buna hem babanın kız kardeşi hem de annenin erkek kardeşi karşı durmuşlardır. Sen işçi misin? İşçiler koyarlar böyle övüngeç atları. Yine de anlaşamadan yatmışlardır. Ertesi sabah anne kahvaltıda bütün gece uyuyup uyanıp da kafasında oluşturduğu adı söylemiş, gerekçesiyle açıklamıştır. Hem malcanın yongası olduğu için... Hem sen Bey apartman yapılsın diye canından can kattığın için hem de Allah hepimize içinde neşeyle şen şatır oturmayı kısmet etsin diye adını Şencan koyalım bunu. Kul da sever, Allah da sever bu adı. Her biri kendilerini alıştırmak için bir süre Şencan, Şencan, Şencan diye tekrarlamışlardır. Kiminin içi pek yatmamıştır ama bir eleştiren olursa ben de hiç sevmemiştim zaten demek üzere düşüncelerini kendilerine saklamışlardır. Neyse ne, apartmanın adı Şencan'dı işte. Belki de soyadıdır ailenin. ''Yatağın içinde kımıldamadan yatıyorum. Ölmeye girdiğim oda sıcak. Çıplak gövdem temiz. Kolalı çarşafların üstünde yine de üşüyor. Battaniyenin altında titriyorum. Bu titreme beni hem ölüme yaklaştırıyor hem ölümden uzaklaştırıyor. Bir ölüm titremesi belki. Ama titredikçe ölmemiş olduğumu anlıyorum. Hücrelerim henüz yaşadığımı bağırıp duruyor. Acaba ne zaman öleceğim? Ne zaman tamamlanacak can çekişmesi? Kız öğrencilerinden biri Anna Karenina ya da Madame Bovary gibi ölüme yattığımı görse kim bilir nasıl güler.'' Kafa kafaya verip ne dalga geçerler bu tür seçimlerimizde. Şu kitabınızı imzalar mısınız hocam? Bu olanda çok saf canım, hiçbir şeycikler değişmemiş gibi. İnsana kendi çocukluğunu anımsatıyor. Yine de fakülte öğrencilerimden biri, önümde durup da böyle dedi mi, için için sevinirim. Bir kitabımı imzalarken yarma kalacak etkili bir sözcük bulmaya çalışırım. Ardından hiç önemsemezmiş gibi bir at yazar, bir imza atarım. Sonra da kendimi ele vermeden çıkarım sınıftan. İnsan krepon kağıdından kanatlar takınca kelebek olduğuna inanır. Koyun postunda koyun, kurt postunda kurt. Ülkü de giydirilebilir üstünüze ve eltik el, tepeleri daha görünür gözünüze. Dündar Öğretmen Ulus Gazetesi okuyor. Yazı işleri Müdürü Mümtaz Faik Fenik'tir. Başyazarı Suhi Baydar. İç fıkra yazarı Yaşar Nabi. Dış politika yazarı ise Ahmet Şükrü Esmer. Hatay Hür olmuştur. Hatay Millet Meclisi ertesi gün toplanacaktır. Başvekil Celal Bayar'ın yanında Milli Müdafaa Vekili Kazım Özal ve İstanbul Komutanı Halis Bıyıktay olduğu halde 30 Ağustos geçit resminde fotoğrafı çekilmiştir. Daha sonra Adliye Reisi Şükrü Saraçoğlu, Hariciye Reisi Te Tevfik Rüştü Aras, Maliye Reisi Fuat Ağaralı ile birlikte eksprese bağlanan hususi vagonla Ankara'ya hareket etmişlerdir. İstasyonda Riyaset-i Cumhur Umumi katibi, başyaver, sayılavlar, generaller, hükümet erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlanmışlardır. Bir kültür bakanlığı vardır. Bütünleme sınavlarına engel sınavları Ekim Ayma 1. Teşrin Adalet Bakanlığı'na Tüze Bakanlığı denilmektedir. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için biogenin satılmaktadır. Ankara'ya son model Blaupunkt radyoları getirilmiştir. BP Koç ve ortağı kışın kömür sıkıntısı çekmemeleri için Ankaralıları Ulus Meydanı 13 numaralı dükkanına kömürlerini şimdiden almaya çağırmaktadır. Odundan kömüre geçiş hızlı olmaktadır. Pazar günleri çok erkenden Ankara'nın hanında sıra sıra otobüsler görünmektedir. Bunlar başkentin 1-2 yıl önce kavuştuğu Çubuk Barajı yolcular içindir. Bu baraj mesiresindeki gölde yüzden iki kayık vardır. Yüzen iki kayık vardır. Bir fotoğrafta aile reisi bu kayıtlardan birine binmiş görünmekte, kürek çekmekte, bariyeli giysileriyle oğlu, aile reisinin zevcesi yanında oturmakta, anne, başında geniş kenarlı, geniş kurdeleri, veya hasır bir şapka ve elinde şemsiye ile kendisini güneşten korumaya çalışmaktadır. Aile reisi, kruvaze ceketinin üstüne beyaz bir gömlek yakası devirmiştir. Kalem cebinden beyaz bir mendilin uçları sarkmaktadır. Dudaklarının üstünde Viktor Frank'ın bıyıkları kürekleri büyük bir transatlantik yürütmenin dikkati içinde çekmektedir. Fotoğrafa başkentte Belle Epoch adı verilir. verilebilir. Ankara Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu, Ağustos Genel Kurulu toplantısında vakans nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'ndan sonraya bırakmış ve Av Açma Bayramı'nın 3 gün sonraki pazar günü İvedik Çiftliği Söğütlüğü'nde yapılmasını kararlaştırmıştır. Saman pazarındaki istihlak oteli, muteber kefil gösterilmesi şartıyla kiraya çıkarılmıştır. İçindeki eşyalarında da ayrıca kiracıya satılması düşünülmüştür. Buna karşılık Avrupa Oteli temiz ve konforlu olarak açıldığını sayın müşterilerine bildirmiştir. Cebeci Yeni Doğan Bahçe Sineması'nda Türkçe Çoban Kızı ile Tekmili birden Volga Mahkumları gösterilmektedir. Yeni ve Halk Sinemalarında ise Mümessili Palmuni olan Sarı Esirler. Çok güzel oyunlarla Finlandiya Milli Güreş Takımının 4-3 yenmişizdir. 56 kiloda Kenan Olcay, 61 kiloda Ahmet Işık, 66 kiloda Yahya Kalkan, 72 kiloda Celal Atik, 78 kiloda Mersinli Ahmet, ağır sıklette Mehmet Çoban, yani Çoban Mehmet. Büyüklerimiz milli maçı seyretmişlerdir. Celal Bayar, Şükrü Kaya, Ali Çetinkaya, Rana Tarhan, Faik Kurdoğlu. İzmir Fuanı'nın bu hafta 164.712 kişi gezmiştir. Adana Belediyesi bir sıhhi imdat otomobili alm almaya karar vermiş ve bu işi müteahhide, müteahhide ihale etmiştir. Yine Adana'da 160 bin hektarlık Adana Ovası'nın sulanması ilk planda olduğunda ovada o güne dek 9 sondaş kuyusu açılmış, Seyhan Regülatörü Kontrol Binası inşa edilmiş ve memur içine yerleşmiştir. İki yılda tamamlanması öngörülen yeni baraj ve kanalların su baskını ve kuraklık yerine sağlık ve servet getireceği söylenmiştir. Kazanç vergisi ve tatbikatı 3479 sayılı kanunu da içine almak üzere Nihat Ali Üçüncü tarafından en son değişikliklere göre yazılmıştır. Dersime sefer olur, zafer olmaz diyenlere karşın umumi müfettiş Kor General Abdullah Abdoğan Dersime gidip köylülerle konuşmuş ve bu konuşma sırasında bir fotoğrafı çekilmiştir. Dersime yani Tunceli itaate alan iki, üç, iki güçten söz edilmektedir, asker ve beton. Mazgirt... Mameki'ye keçi yoluyla da bağlı değildir ama Mameki, Perteki Kağan'ı ile bağlanmıştır. Başvartenik, Hozat arası, Çemiş-Gezek üstünden noktalı bir yolla bağlıdır. Haritalar bunu göstermektedir. Samsun vilayeti idariye hususiyesi, ayda 70 lira ücretli bir Mervin veterinerle, ayda 30 lira asli maaşlı bir veterine, veterinere ihtiyaç bulunduğunu ilan etmiştir. Açıkta emekli, sivil ve askeri veterinerlerden istekli olanların vilayet makamına belgeleriyle başvurmaları bildirilmiştir. Ankara Gençlik Parkı'nın yapımına başlanmış, havuzun yeri tespit edilmiş ve kızılmasına girişilmiştir. Orta Anadolu'nun fidan gereksinmesini karşılamak üzere Eskişehir'de bir fidanlık ve tohumluk kurulmuş, fidanlığın yılda 1,5 milyon fidan üreteceği yetiştireceği bildirilmiştir. Odeon yeni çıkan söğüt yaprağı yerde ve sarı yerden su gelir plaklarını ilan etmiştir. Bu alanda 30 yıldır çalışmakta olan Odeon'un öteki plaklarını Bayan Safiye ve Diyar Rıza, İfakat Küçük Melahat ile Bay Münir Nurettin, H. Fahri, Kemal Gürses, Malatyalı Fahri ve Refik Başaran gibi seçkin sanatçıların doldurmuş bulunduğu da bildirilmiştir. Odeon Saz heyeti ise Keman, Kanun, Klarnet ve Cümbüşlü Müsteher Karşılama ile Çargah Karşılamayı bir başka plak kaydetmiştir. Küçük Menderes havzasındaki müthiş bir felaket kaynağı olan Celat Gölü kurutulmuştur. Ankara Radyosu yayını saat 14:30'da karışık plak neşriyatı ile başlamakta, 15:15'teki ajans haberleriyle bitmektedir. Akşam neşriyatı ise 18:30'da plakla dans muslukisiyle başlamakta, Selahattin ve Semahatten halk şarkılarıyla sürmekte, saat 20'de memleket saat ayarı verilmekte, Ardından Arapça Neşriyat'tan sonra 2015'te gününe göre Gençler Grubu tarafından İftira adlı bir radyofonik temsil sunulmakta ve bunu şampilakları ile 21.15'teki Stüdyo Salon Orkestrası izlemektedir. Stüdyo Salon Orkestrası Rudolf Katnik'ten Des Königs Soldateni, Mautodon'dan Marşe Hörüke, Bruno Mars'tan The Kleinen Soldateni ve Wiener Was'ten çalmaktadır. Saat 22'de verilen ajans haberlerinden sonra 22:15'te ertesi günkü program okunarak yayın son bulmaktadır. İstanbul Radyosu öğle yayınına 12:30'da plaklardan Türk müziği ile başlamaktadır. 12:50'de havadisleri vermektedir. 13:30'da kapanmakta, 18:30'da plaklardan dans müziği ile yayına yeniden başlamaktadır. Saat 20'de Greenwich saat anesinden naklen memleket saat ayarını vermekte. Sonra diyelim Belma ve Arkadaşları tarafından Türk musikisiyle halk şarkıları sunmakta. Ardından Ömer Rıza Doğrul Arapça bir söylev vermekte ve saat 21'de yine saat ayırından sonra Orkestra Buske'den Öredonoman'ı Moskoviski'den Tans Espanyolu ve benzeri çalmakta. 22 sularında Olga Daşomogini idaresinde Macar artistleri çeşitli şarkılar söylemektedirler. 18. yüzyıldan Berjoret Strauss'tan Danüplo Rossini'den Barbie'ye Döseville gibi 22.50 ajans haberleri, ertesi günün programı, saat ayarı ve son. Ankara'da yeni radyo istasyonu törenle açılmıştır. 5 kW'la çalışan Ankara radyosu artık 120 kW'a çıkmaktadır. Bu yüzden de bir fıkra yazarımız aman dikkatli olalım sesimizi artık bütün dünya duyacak diye yazmıştır. Bir başka yazarımız Ankara'nın köylü işçileri başlıklı fıkrasında Ankara'nın çok modern ve medeni manzarası içinde gönlü ezan veren bir nokta vardı. Eza veren bir nokta vardır. Akşam saatlerinde kafile halinde bulvarda rastlanan işçi köylülerinin kıyafet berişandı. En kötü ihtimal bu kılıklara bakarak bir yabancı bütün Türk köylüsünü bu derece yoksul ve zavallı sanabilir demiştir. Koti son moda renklerini bildirmiştir. Jitan, peş, Nuvazet. Kotinin Paris'te Oiz de Bolonk meshalindeki laboratuvarında yarattığı yeni pudra renkleri yazın canlılarının cildinize bahşedecektir. Bir orta Avrupa sorunu söz konusudur ama ulusun yankılar sütununa göre barışın tehdit altında bulunması söz konusu değildir. Sözüm yurdumuzdan dışarı şuradan buradan gelen haberler arada sırada ufuklarda harp bulutları dolaştığından surhün tehdit edildiğinden bahsederler. Fakat andolsun bugüne gelinceye kadar bu derece sık tehdide uğramış olan sul bugüne kadar da bu derece cesur, mukavemetli, pervasız olmamıştır. Baksanıza Milletler Cemiyeti paktının falanca maddesi çiğnendi. Sul tehlikede dediler. Sul oralı olmadı. Habeşistan çiğneniyor. Sul tehdit ediyor dediler. Gene sul aldırış etmedi. İspanya'da iç harp olmuyor. ''Orada birbirine düşman ideolojiler çarpışıyor. Bunun zararını sul çekecek denildi. Gene bizimki kılını kıpırdatmadı. Japonya Çin'e yürüyor. Uzakşark'taki bu islah hareketi yalnız şarkındayı bütün dünyanın için içinde tehdit sayılır dediler. Neticede kanlar döküldü, şehirler yakılıp yıkıldı. Fakat ne resmen harp ilan edildi ne de sulh bu vaziyetten ürktü. O halde sağdan soldan uçurulan mütehalalara bedbin haberleri kapılmayınız. Sulh'ün tehlikeye maruz kaldığı bir hakikat olabilir. Fakat 20. yüzyılda sulh o kadar dayanıklı, vurdum duymaz bir hale gelmiştir ki korkmayın. Harbin ve harpçilerin yaygarasına pabuç bırakmayacaktır. Bununla birlikte Anadolu aşansı, Prak'tan aldığı habere dayanarak Almanya'nın Prag sefirinin Çek Dışişleri Bakanlığı'na yeni bir protesto notası verdiğini bildirmektedir. Aynı sabah Londra'daki Whitehall'da olağanüstü bir telaşın göze çarptığı belirtilmektedir. Lord Halifax saat 9'da harici nezaretindeki bürosuna gelmiştir. Nazır birkaç dakika sonra İngiltere'nin Berlin Büyükelçisi Neville Henderson'ı kabul etmiştir. Henderson bu görüşmeden birkaç dakika sonra aldığı yeni bir talimatla Berlin'e hareket etmiştir. Daha sonra Lord Halifax bir gün önce Chamberlain ile bir görüşme yapmış olan Amerikan Büyükelçisi Joseph Kennedy'yi kabul etmiştir. Çekoslovakya'ya karşı bir hareket mi yapılıyor? Hitler'in kara, deniz ve hava kuvvetleri reisleri ile gizli bir toplantı yaptığı söylenmektedir. Japon kuvvetlerinin Çinlileri Loşan Dağı önünde yenilgiye uğrattıkları Şangay'dan bildirilmektedir. Fransız Başbakanı Daladier'in Ordo Encümeni'nde açıklayıcı bir konuşma yaptığı, Çekoslovakya'ya bir saldırı halinde alınacak tedbirler üstünde durduğu bildirilmiştir. Reichstag toplantı halindedir. Rünsiman heyetine de Londra'dan bir sandık gaz maskesi gönderilmiştir. Prague A. Amerikan efkarı Mumumiye Enstitüsü bir anket yapmıştır. Ankete göre Amerikalıların %55'inin, İngiltere'yi 8'inin, Almanya'yı 8'inin, Finlandiya'yı 4'ünün de İrlanda'yı sevdikleri anlaşılmıştır. Leo Blan Berlin'de Alman-Fransız sınırında askeri hazırlıklar yapıldığını, Rennehri kıyılarındaki bütün kasabaların askerlerle dolu olduğunu bildirmiştir. Büyük Almanya başlığı altında Nuremberg Kongresi bugün toplanıyor. Hitler mutluk çekecek. Her şey bu kongrenin neticesine bağlı gibi haberler gazetelerde yer almıştır. Churchill, Essex'e bir söyle vermiştir. Çılgınca bir itirazın tesiri altında kalan bazı kimseler, Süzdet Almanları işinin müslihane bir surette halledilmemesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Bunda muvafık oldukları takdirde Avrupa, Almanya'nın korkunç bir ta taarruzu ile karşılaşacağını aklından çıkarmamalıdır. Bu ani hücum Almanya'nın zorla boyun eğdirmeye çalıştığı küçük bir millete karşı olacağı benzemektedir. Halbuki bu sadece Çekoslovakya'ya tevcih edilmiş alelade bir hücum olmayacaktır. Bu hücum medeniyet ve bütün dünya hürriyetine karşı bir cinayet olacaktır. Ondan sonra her memleket sıra acaba hangi kurbanda diye sormak zorunda kalacaktır. Hitler, Nuremberg'te beklenen söylevini vermiştir. Saat 19.00'a gelirken Kongres salonuna girmiş ve hala nidalarıyla selamlanmıştır. Orkestra Nibelungen Marşını çalarken salonun dibindeki büyük gamalı haçın altına sancaklar çekilmiştir. 19.10'da Hess Hitler'in konuşacağını bildirmiştir. Söze başlayan Führer, özetle Süddet Almanlarının hakları verilmezse onlar adaleti ve yardımı Almanya'dan göreceklerdir demiştir. Süddetler Prag'ta başkaldırmıştır. Prag hükümeti de sıkı yönetim ilan etmiştir. İngiliz başbakanı Chamberlain, sulhü korumak için uçakla Bertheshane, Hitler'le görüşmeye gitmiştir. Derken bir gün, dünya sulhü kurtuldu. Ertesi gün, Almanlar Südet toprağına girdi. Takvimler Eylül'ün son gününü göstermektedir. Ankara'da hava bulutlu, sıcaklık gölgede 15 derece civarındadır. Pazarlıksız satış kanunu yürürlüğe girmek üzeredir. Çankara'da muhteşem bir Atatürk anıtı yaptırılması kararlaştırılmıştır. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras İzmir'deki demecinde Atatürk Türkiye'si 100 milyonluk dost kütlesi ortasında bir sul ve ilerleme adası gibidir diyeli iki hafta olmuştur. Geniş boy fotoğraflar Türk kuşunun İnönü ve Ergazete Teyyarelik kampındaki başarılı çalışmalarını yansıtmaktadır. Başbakan yanında Dışişleri Bakanı Şükrü Kaya olduğu halde Yalova'ya gitmiştir. Fırat Boğazı üstüne kurulan Vara Gelen'in fotoğrafı tabiat güçlüklerini nasıl yendiğimizi göstermektedir. Ankara Halk Evi avcılar kolu av başlama bayramını nenek çehriliğinde kutlamıştır. Yine Ankara Halk Evi sporcularıyla Gençler Birliği dağcılarından mürekkep bir kafile bir sabah saat 7'de Halk Evi önünden hareketle yürüyüşe başlamış. Eltik dağlarını aşarak Ovacık köyüne girmiş oradan bağluma inmiştir. Daha sonra Ankara'nın en güzel bağlarından Hacı Kadın üstünden geçerek akşam saat 19'da şehre aldat etmiştir. Sporcuların geçtikleri köylerde özellikle köy gençleriyle uzun ve içten konuşmalar yaptıkları, onları aydınlattıkları ve köylü üstünde çok olumlu etkiler bıraktıkları belirtilmiştir. Horoz köyündeki eğitmen kursunda gri gömlekli, saçları taranmış, yüzleri yıkanmış eğitmen adayı köy çocuklarından biri Kızılçulu'daki eğitim kursu öğrencisinden gelen mektubu bir kardeşlik örneği olarak öğle yemeğinden sonra eğitimlerinin önünde Eğitmenlerinin önünde kendi arkadaşlarını okumuştur. Arkadaşlarım, bize soracak olursanız çalışıyoruz. Sabahleyin 7'den 8'e kadar eğitim bilgisi dersi, 8-10 ziraat dersi, 10-12 ise atölye işlerinde çalışıyoruz. 12'den sonra kültür dersleri yapıyoruz. Çok güzel bilgiler öğrenmekteyiz. Biz kursa yeni geldiğimiz zaman bayağı cahildik. Şimdi ise bayağı bir canlılık ve bilgi edindik. Arkadaşlarım, merak, merak etmeyin. Yalnız çok çalışın. Dünyada her güçlere göz germeliyiz. Konuyla ilgili bir röportaj yayınlayan Kazım Nami Duru, bu çocukların başlarında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Şubesinde yetişen öğretmenleri olduğu halde, 10 gün içinde yalnız alet tutmayı değil, etajer, dolap, elbise askısı, karyola gibi bir köy evi için gerekli bütün eşyayı yapmayı öğrendiklerine tanık olmuştur. Ankara Halk Bankası gibi çok önemli bir meseseye daha kavuşmuştur. Ulusun köylü ilavesi yurt, yayın hayatına girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde öğrenci sayısının 54 bini bulduğunu gururla açıklamıştır. Dündar öğretmenin ilk mezunları Aydın, Sevil, Ali, Aysel, Namık, Semiha, Hasip ve Ertürk'tür. Okuldan 8 çocuk eksilmiştir. Ama kaymakamın da yardımıyla okula 14 yeni çocuk kaydolmuştur.